Âlâ suresi Mekki ayetlerden. Mekki ayet ne demek? Mekki ayet ne demek? Söyleyin. Hicretten önce inen ayetlere ne deniyor? Mekki. Hicretten sonra inenlere Mede'ye deniyor. Yani tefsir âlimleri dedik, Mekki ayetler dedikleri zaman bunu kastediyorlar. Velev ki Medine'desin. değilsin. Velev ki Arafat'ta insin. Arafat Mekke'den değil mesela. Velev ki başka bir yerde insin. Hicretten önce indiyse Mekki ayet. Hicretten sonra indiyse neden yani. Mekki ayetlerin çoğunluğunda Allah-u Teala rububiyetini zikrediyor. Rab oluşunu, kullarını terbiye edişini, yaratışını, yoktan var edişini zikrediyor. Ki bu manalar müşrikler tarafından bilinen mana Yani Mekkeli müşrikler allah Teala'nın Yaratıcı olduğunu biliyorlardı. Rab olduğunu bu manada biliyorlardı. allah Teala onların bunu bilmesine rağmen Mekke'de bunları onlara zikretmesinin sebebi ne? Çünkü rububiyeti bilmek neyi gerekli kılıyor? Uluhiyeti. Uluhiyeti. Yani ibadetin yalnızca ona yapılması. Bunu kabul ettiysen bunu da ne yapmak zorundasın? Kabul etmek zorundasın. Yani rububiyete iman, itikad etmek, allah Teala'nın Rab oluşuna inanmak, onun tek ilah olduğunu da inanmayı gerekli kılar. İman etmeyi gerekli kılar. Tek ilah. Yani doğada, ibadette, genel manada ona ortak koşmamayı, eş koşmamayı gerekli kılar. Yani rububiyet ayetlerinin zikredilmesinin en büyük sebebi budur. Yani allah Teala kabul eden, rububiyeti kabul eden bir topluma kabul ettiği şeylerle gelerek kabul etmedikleri şeyleri kabul ettirmeye çalışıyor. Onların kabul etmekler şeyine ibadetin yalnızca Allah yapılmaz uluhiyet. Kabul ettiğiniz şeyine ibadet yalnızca tek başına yaratandır. Bunu kabul ettiyseniz bunu da kabul etmek zorundasınız. Bu bunun nedir bir sonucudur. Bu bunu gerektirir. Yani dağlar Allah ﷻ e, bu konuda belki de bugünün insanından daha yakın üzere olan bir topluluğa zikre ediyor Bunlar Yani Mekkeli müşrikler, düşünün müslümi. Mekkeli çölde yaşıyor. Şöyle kafasını kaldırdığı zaman gökte yıldızlar tepesinde bizim bu başımızın üzerinde tavanında duran lambalar gibi duruyor. Şimdi birçoğumuz bizim yıldızları göremiyoruz bile, ışık kirliliğinden dolayı. Mekkeli müşrik dağla iç içe yaşıyor, dağları görüyor. Afela yan zoruna ilal ibili keyfe kuliqat. bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Deve onlar için. Aceh bir hayvan. Ve Mekkeliler bunu biliyorlar. Yani bizden daha iyi biliyorlar. Belki şurada sorsam aranızda deveyi bile görmeyen insan vardır. Yakından. Çıplak gözle. Veya ellemeyen insan vardır. deve üstünü içmemiş belki aranızda insanlar vardır. Ama Arap her gün deveyle birlikte onu sağıyor Sütünü içiyor. Onun çölde böyle nasıl hayatta kalabildiğini görüyor. İşte bütün bunları M müşrik bir Mekkeli diyor ki bunların hepsini yaratan, yoktan vereden eden kimdir? Allah'tır. O halde diye başlayacak olan cümle de ne? O halde niye ibadetini yalnızca Allah yapmıyorsun? Bu o demek. Yani onlara allah Teala rubübiyetini zikrediyor. Birincisi bu. İkincisi yani rububiyet ayetlerinin ilk zikredilme sebebi uluhiyeti yapmak istiyor allah Teala onlara kabul ettirmek istiyor. İkincisi Ahiret inancını, ahirete imanı kabul ettirmek istiyor. Çünkü Mekkeliler ahirete iman ne yapmıyorlar? Etmiyorlar. Tekrardan diriliş. Diyor ki Allah-u Teala Mekkeli müşriklere. Nasıl ki allah Teala sizi yoktan var etti. Bu dağları, bu taşları, bu develeri hiç yok iken yarattı. Her bir ayrı bir şey. Devenin tipine bakıyorsun, şekline bakıyorsun. Çok farklı yaratık. İnsana bakıyorsun farklı yaratık. Kuşa bakıyorsun farklı bir yaratık. Bunların hepsi nereden geldi? Yoktan var edildi. Aleykümselamun. Bunları Allah Teala yoktan var etti. Yani akıllı bir insan şöyle kendini kendisinin şöyle bakın vurduğunuz zaman kendinize taş gibisiniz maşallah. Mermer gibi değil mi? Evet, kemik, soğuk, sıcak yanıyorsunuz, üşüyorsunuz. Aklınıza bakın şöyle Su, insanın bir organından çıkan su, menih. Bundan dünyaya geliyorsunuz. Yani fasulyenin bile dünyaya gelmesini anlamak belki daha kolay olabilir. İlkokulda birçoğunuz deney yapmıştır değil mi? Kuru fasulyeyi pamuğun içine koyuyorsunuz, belli bir süre sonra yeşeriyor. Ama fasulye olarak yeşeriyor. Sütü mayalıyorsunuz, sütü kaynatıyorsunuz. Yine yoğurt, beyaz, yani e, katı madde yiyorsunuz. Tat olarak da yakın yani, çok da uzak değil. Ama insan mesela, ama deve, dağlar, bunlar nasıl yaratıldı? nasıl meydana geldi? İşte allah Teala diyor ki, bunları yoktan var eden, yoktan var ederek hayat veren, bunların canını aldıktan sonra, insanın canını aldıktan sonra, öldürdükten sonra insanı tekrardan ne yapmaya kadir? Yaratmaya kadir. Siz bunun ilk yaratılışını kabul ediyorsunuz da onu allah Teala'nın öldürdüğünü de kabul ediyorsunuz. Öldürdükten sonra tekrardan neden dirilteceğine inanmıyorsunuz. Yani buradaki problem ne? Değil mi? Yani sen seni yaratanın Allah olduğuna inanıyorsun. Yoktan var ettiğini Allah'ın olduğuna inanıyorsun. Toprağa girdikten sonra, toprak seni çürüttükten kemiğini yedikten sonra, toprağın seni yok ettikten sonra Tekrardan seni böyle sudan yaratan Allah'ın toprağın içinden tekrardan yaratmasını niye uzak görüyorsun? Demek ki bu iki sebepten dolayı allah Teala Teala rububiyetini zikrediyor. Rab oluşunu, yaratıcı oluşunu zikrediyor. Yani bu rububiyetini zikretmesi hedef değil. Buradan allah Teala Mekkeli müşrikleri ulûhiyet tevhidini kabul etmeye ilzam ediyor, zorunlu. Zorluyor. Ve içinde bulundukları çelişkiyi onlara anlatmaya çalışıyor. O halde tek başına tek başına rububiyet tevhidi Allah Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etmek, yoktan var ettiğini kabul etmek bir kulun mümin olması için yeterli mi? Değil. Dersdeki kimse ya hocam nasıl yeterli değil? Bak Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen ayetlerine bak. Hep Allah Teala dağları, taşları, deveyi, insanı, gökleri, yerleri nasıl yarattığından bahsediyor. Derse ne diyeceğiz? Diyelim ki allah Teala'nın rububiyetini zikretmesinin ardında yatan hedef, insanlara rububiyetini kabul ettirmek değil. Çünkü insanlar doğuştan bunu kabul ediyorlar. Dünyaya bu şekilde geliyorlar. allah Teala'nın rububiyetini zikretmesinin sebebinin ardında yatan hedef, uluhiyetini ilzam etmek insanlara ve ahirette tekrardan insanları dünyada yoktan var ettiği bir ahirette de öldükten sonra yaratacağını kabul ettirmek. Ahirete iman. A'la suresi dedik ki Mekki surelerden. Yani hicretten önceymiş. Şimdi sokakta bir adama sorsan Mekke, Mekki ayetler, medeniyetler ne olacak? Mekke de medeni. Hayır. İlim işte böyle bir şey. Yani, hicretten önce inenler Mekki ayet, hicretten sonra inenler medeniyet Mesela inen ayetleri düşünün. Veya Taa Arafat'ta "Al-yevme akmeletu lekum dinakum" ayetini düşünün mesela. Bu ayet hangi ne ayet Mekke'ye mi Medeni mi? Medine. Niye? Çünkü Hicret'ten sonra indi. Arafat Mekke'ye yakın. Mekke'den değil ama Mekke'ye yakın. Medine'yle hiç alakası yok. Buna medeni ayet diyoruz. Bu A'la Suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok çok okuduğu bir sure. Aleyhissalatü Vesselam bunu, bu sureyi nerelerde okurdu? Bitir namazında okurdu. Bitir namazında üç rekat kıldığınız zaman, ilk rekatta Tebbihisme rabbike'l-e'le Ellezî kalaka fesevve Bitir de bunu okuyoruz Aleyhissalatü Vesselam. Bitir. Başka nerede okuyor Aleyhissalatü Vesselam bunu? Cuma. Cuma namazlarında. Cuma sabah değil. Evet. Cuma namazında. İlk rekatta ne? Hala ikinci vekatta kahşep. Sanki bakın bu sünnet e, terk edilmiş durumda. Yani ben kaç senedir Türkiye'de cuma namazı kılıyorum. Suudi Arabistan döndükten sonra 2004'te döndüm. Bugün 2014 10 sene olmuş. Bu sünneti uygulayan bir tane imam gördüm. Şu ana kadar 10 senede. İlk bir, bir tane yani şu peygamberimizin sünnetinin cehaletten dolayı terk edilmesinin sebebine bakın. Yani Cuma namazında vaaz verenler vaazı uzattıkça uzatıyor. Fazdan sonra duada uzattıkça uzatıyorlar. Hutbede yardım isterken, camiye çorapsız girilmemesi gerektiğini söylerken bir sürü konuşup vakit harcayan bu imamlar Niye okumuyorsunuz dediğimiz zaman işte cemaat namazı çok uzun buluyor diyorlar. Ya sen namazın öğlenin sonunu uzatıyorsun bir problem yok. Namazın içini sünnete göre kılmak ya geldiği zaman daha ne yapıyor? çoğalıyor. Başka nerede okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu? Bayram namazlarında. Bayram namazlarında. okuyor. Siz de bundan sonra çoğu zaman Vitir namazı kıldığınızda ne okuyun? Bunu okuyun. İlk rekatta Ale. İkinci rekatta Kafirun. Üçüncü rekatta İhlas. Evet. Sebbih isme rabbikal a'la. En yüce olan, yüksekte olan Rabbinin adını tesbih et. Sebbih Allah-u Teala birçok ayeti kerimede peygamberine bunu emrediyor. <gülüyor> tesbih, bihamdi rabbike ve staghfir. <gülüyor> Rabbine hamdıyla ne yap? Tesbih et. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu Nasr suresi, İdracaa Nasrullah suresi geldiğinde secdelerde ve rükuda ve secdelerinde Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahum gfirli. Bu duayı çok çok diyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Ey Allah'ın daha önceden söylemediğim bir şeyi söylerken görmeye başladım seni. Yani rükuda ve secdede rabbena ve bihamdik Allah'ım Seni hamdınla tesbih ediyorum ey Rabbim Seni bağışla. Özellikle bu Nasır suresi indikten sonra peygamberimiz bunu abi çoğaltıyor. Çünkü ona ölümünün haberi verilmeye başladı. Ölümünün yaklaştığı ölümünün haberi verildi bu surede. Bu sure indiğinde Ebu Vakir radıyallahu anh ağlıyor. Nasır suresi. Bu ayet-i allah Teala, peygamberine diyor ki sebih isme rabbike la'lâk. Ellezî halaka. O senin Rabbin ki a'lâdır. Bütün mahlukattan yücedir ve üstedir üstündür. Ellezî halaka. Yaratandır. Bakın Mekke'de müşrikler bunu biliyor. Halak olduğunu, halik olduğunu biliyorlar. Fessevvvâ. Yaratıp şekil veren, düzene koyan. Allah Teala bakın bizi herkes kendine baksın. Allah Teala diyor ki ve fi enfusikum efela tubsirun. Sizin nefislerinizde kendi nefislerinizde var hikmetler, ayetler, ibretler. Efela tubsirun? Bakmıyor musunuz diyor? Şöyle bir aynaya bak. Gözler bir yere konulmuş, kaşlar bir yerde, burun bir yerde. Ayaklar ben mesela çok düşünüyorum. 70, 80, 90, 100 kilosun. Seni taşıyan dengeli olarak, yani mesela bugün böyle düz insana benzeyen bir direk olsun, bir ağaç kövdesi olsun, onu böyle ayakta tutmak zor oluruz değil mi dengeli? Bırakırsın küt ya sağa düşer ya sağa düşer ya sola düşer. Biz şimdi yürüyoruz. Ayakta durduğumuz, üzerine bastığımız organlarımız, bakıyorsun ya küçücük şeyler bunlar, bu vücut nasıl onun üzerinde dengeli olur? Allah Teala yaratıyor ve en güzel bir şekilde yaratıyor. Velazi kadder feheda takdir eden olur. Feheda hidayet eden, yol gösteren de olur. Yani her şeyi Allah Teala yol gösteriyor. Yani dini olarak hakkı da hidayet ediyor, doğruyu da hidayet ediyor, kuluna gösteriyor. Peygamberler göndererek, kitaplar göndererek dünyada nasıl yaşayacağını, yaşayacağını da o gösteriyor. Yani bakın dünyaya bebek geliyor, daha gözlerini açmadan nasıl besleneceğini biliyor. Değil mi? Yani? İnsan dedi ki herkes böyle şöyle çocuk çocuklarının küçüklüğünü, bebekliğini düşünsün. Dünyaya gelmiş, anne, ana rahminden çıkmış, daha böyle gözlerini açacak şeyde değil, durumda değil. Hem şey alıyor, annenin kucağına veriyor, başlıyor, çok çok çok çok. Ne yapmaya? Emmeye. Kim, nereden aldın bu dersi? Kim öğretti sana bunu? İşte allah Teala ne yapıyor ona? Öğretiyor. Vellevi akracel mer'a Odur. Otları mer'a diyoruz ya. Mer'a Türkçe'de mer'a ifadesi var değil mi? Mer'a. Mer'a Arapçası mer'a Türkçe. Mer'a. Vellevi akracel mer'a Otları çıkartan odur. Bakın allah Teala neden bahsediyor? Rububiyetinden bahsediyor. Onu böyle siyah çöp haline getiren doğdu. Yemyeşil, buğday mesela. Şimdi Trakya'ya gidin. Buğdaycı arkadaşlar var diye bir buğday örneği verelim. Böyle gözünüzün alabildiğince büyük araziler yemyeşil. Mayıs ayında. Haziran'ın bugünlerinde 10 gün sonra, 15 gün sonra bir gidiyorsun. Her taraf saf sarı belli bir süre sonra böyle çerçöp oluyor simsiyah. Bunu yapan da kim? Her şeyden üstün olan, yüce olan, yukarıda olan Allah. Sen okuyuk felatansa. Allah Teala diyor ki sana okutacağız ey peygamber. Kur'an-ı Kerim'i sen de ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Peygamberimiz ayet-i kerimelerin dinleğinde Cebrail okuyor. Peygamberimiz dinliyor. Dinlerken de diliyle soraklanızla okuyor. Bazen telefon numarasını kaydedecek bir şey bulamazsın. Mesela ne yaparsın? Onu tekrarlasın sürekli, değil mi? Unutmamak için. Evinizin başına geliyor duru. Kalem kağıt yoktur yazacak. Dersin ki 753, 7 50 anlamadan söylersin. Fethullah Gülen Selam anlıyordu ve korkuyor, unut unutacağım diye. Allah Teala ne diyor? Kıyamet suresinde. la تحرك به لسانك Dilini diyor hareket ettirme. Yani korkma. Telaş yapma. Acele etme. La tuharrek beyi lisanet lise acele bi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Kur'an'ı cem edecek olan, senin kalbinde, hafızanda toplayacak olan biz. Onu sana okuyacak olan da biz. Bu ayet-i kerimede diyor ki, biz sana Kur'an'ı e, okuyacağız ve unutmayacaksın. Allah'ın Peygamberine nesh iptal ettiği hükümler, Kur'an, ni hükümler ee, yahut unutturdukları müstesna. Unutturan da o. Hükmünü sabit kılan da o. İlla <gülüyor> ma Allah Allah-u dilediği hariç. allah Teala gizliyi de bilir, açığı da bilir. Nefislerde olanabiliyor biliyor. de yani Allah-u Teala'dan hayal etmek lazım. Utanmak lazım. Nasıl utanacaksın? allah Teala bırakın senin konuştuğunu, dilinin dışa vurduğunu bilmesini, senin aklından geçeni, kalbinden geçeni dahi biliyor. Yani Hayat etmek lazım değil mi? Biraz böyle, öyle bir Rab ki, öyle bir yaratıcı ki, senin yanında olan, hayatını paylaştığın hanımın bile birçok senin içinden geçeni yapmaz, bilmez değil mi? Aynı yastığa başkıyorsunuz. Ama Allah Teala senin bütün gizlini, açığını, her şeyini biliyor. Van yasıruke yusra. Sana diyor, kolayı kolaylaştıracağız. Peygamberimiz de diyor. Ve Allah Teala böyledir. Kuluna kolay olanı kolaylaştırır. Yani şöyle anlayabiliriz bunu ayrıca. Eğer kul bir hayra muvaffak olmuyorsa, o hayr ona ağır geliyorsa, bizinki Allah ona o hayrı ne yapmıyor? Nasip etmiyor. Bir de burada yaklaşmak lazım. Yani mahrum bırakmış Allah'a. Ne diyor ayet-i kerimede? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا Cihad edenler, gayret edenler, uğraş verenler, mücadele edenler. Bunun için normal cihad da geliyor tabi. Fina bizim uğrumuzda, bizim dinimizde, emirlerimizde, yasaklarımızda gayret edenler. Habirem mücadele hayat. Namaza gidiyorsun, sabahın kalkıyorsun, koştura koştura, saatini kuruyorsun. Ondan sonra pazartesi e, geliyor, diyorsun, sahura kalkmam lazım. Yani bir disiplin, askeriyede böyle bir disiplin yok. Mümkün değil. Onun için allah Teala bakın ne diyor? وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> جَاهَدُوا <gülüyor> <gülüyor> Mücahede demek. Mücahede, Böyle mücadele etmek, gayret, sarf etmek. Gayret nedir? Yani böyle gayret rahatla gelmez, rahatla gayret olmaz. Gayret böyle yorulacaksın, özveri böyle. Walladīna <gülüyor> jahedu bakın, leneh diyen nehum Onlara yollarımızı hidayet edeceğiz. Yani onlara bize götüren, cennetimize götüren bütün yolları ne yapacağız? Göstereceğiz. O kimselere kolay olacak. Eğer Kur'an okumak sana zor geliyorsa bil ki Allah bunu sana ne kılmış, zor kılmış. Camiye namaza gitmek sana zor geliyorsa bil ki Allah Teala sana bunu ne yapmış, zor kılmış. Allah Teala ne diyor kitabında? İnne's salate e inha le kebiretun illa al haşiin. Namaz büyüktür, ağırdır diyor. Zordur. İlla alel haşiin ancak huşu sahibi, Allah'tan korkanlar hariç münafıklar namazı ancak diyor ne yaparlar? Tembel olarak kalkarlar. Ağır olarak kalkarlar. Yeşek olarak kalkarlar. Allah-u Teala Peygamber'e diyor ki bizler sana kolaylaştıracağız. Dinin kolay olacak. ibadetlerin kolay olacak. Yani İslam dini de kolay. Böyle bir din ki subhanallah yani ibadetlere baktığın zaman görüyorsun yani allah Teala şöyle der gibisi dercesine yani ibadetten kaşınma. İbadet senin için çok kolay. Su bulamadın teğemmüm al. Ayakta kılamadın oturarak kıl. Oturarak kılamadın yatarak kıl. Sedekkir. <gülüyor> öğüt ver. Allah-u Teala diyor ki peygamberi e öğüt ver. Bize de diyor bunu. Ya bana ne ya demeyeceksin. Şimdi insanlar o, o var değil mi? Ya ben şimdi ne uğraşacağım bu adamla? Sigara içiyor haram diyeceksin. Davet edeceksin. Adam kabire tapıyor. Yalvarıyor. Medet umuyor. Kavga etmeye gerek yok. Bırak ya. Diyemez bir mümin. Fezekkir emir. Fezekkir öğüt ver. Fein nefati zikra. Öğüt fayda verecekse. Yani öğüt gerçekten nasihat e, verilmesi gerekiyor. Özellikle fayda vereceğini yani gördüğün zaman çok daha hırslı olman lazım. Ve insanlara faydalanacağı şekilde öğüt vermen lazım. Yani bazı insanlar var bir şey söyleyecek Hakk'a davet edecek, emri bil maruf yapacak Nehyen'i münker yapacak karşısındaki adam öyle konuşuyor ki sanki kabul etme gibi konuşuyor. Davetçinin misyonu bu değil. Davetçi Allah Teala'nın kitabında buyurduğu üzere o ila rabbike bil hikmeti ve güzellikle, güzel nasihatle öğütle ne yap? Rabb'inin yoluna davet et. Rabb'inin yoluna davet et. Peygamber edemiyor. Şu cemaate bu cemaate oraya buraya Rabb'inin yoluna. Ila sebebi rabbike. Rabbine davet et. Feyezkuru men yahsha diyor ki Allah Teala haşyet sahibi olan, haşyet duyan Korkan, öğüt alacaktır. Temminden dedik ya. Yani ahireti bilen adam yaprağın kıpırdamasından, ağacın yaprağının kıpırdamasından ibret alır. Ahiret düşünen adam. Allah'tan korkan adam. Ahiretten korkan adam. Hesaptan korkan adam. Şu yaprağa bakar, rüzgar, hafif sallanır. Korkar. Peygamber aleyhisselatü vesselam güneş tutulunca hemen namaza duruyor. Korkuyor. Neyin korkusu? Olağanüstü bir durum var şu anda. Güneş tutuldu, ay tutuldu. Yani helak olabilir yeryüzü. Piyamet kopabilir. Hemen namazda duralım. Namazda olacaksa olsun bu. Ama şimdi insanlar ne yapıyor? Güneş tutulacağı zaman konserler. Değil mi? Eğlenceler. Düzenliyorlar. Sanki böyle bu olaylar böyle bizim için eğlenmemiz için yapılmış. allah Teala'nın takdir ettiği olaylar. Hayır. Diyor ki allah Allah'tan korkan adam, korkan kul öğüt alır. Seyredecek görmen. Men yakşa. Ve yetecennebuha el eşka. Şaki olan, bedbaht olan, bahtsız olan ise kendisine yapılan öğütten tecennüp eder. Ne demek tecennüp eder? İçtinab eder. İçtinab İçtinab eder ne demek? Uzaklaşır. Diyor ki yani nasihatı almayan, öğütü dinlemeyen adam bedbahtır, şakidir. Mutsuzdur o adam. Ellevi yaslen nâr kubra. İşte bu adam büyük ateşe ne yapacak? Girecek. Tabi Allah sallahu bakın. Kur'an-ı Kerim'de yetkulu demiyor. Bu et kirimedi. Ve çok et kirimedi. Cehenneme girmeyi yasla. Yok gelmez yani. Bu fil yasla cehennem ateşine girip ateşin onu her yerden kuşatması anlamına geliyor. Yani şimdi mesela diyelim sen ateşe girdin. suya girdin, ayaklarınla girdin. Bu da girmek. Ama ayaklarına kadar, bileklerine kadar. Bu da hareye edhul. Anlamında girdi. Ateşe ama yasla sayaslan narul kubra büyük ateşe girecek eee الذي يصل büyük ateşe girecek yasla yani ateşe girdiğinde ateş ona ne yapıyor öyle bilirsiniz ateş yandığı zaman böyle uf, ev böyle yener. içinde olanı ne alır sarar işte ateş böyle saracak kendini summa la yamutu orada ne yapmayacak o insan la yamutu orada ölmeyecek Ölüm denen bir şey yok. Geçen hafta hadise zikretmiştik. Ölüm getiriliyor Kıyamet günü. Ne suretinde, ne şeklinde geliyor ölüm? Koç. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hesap bittikten sonra terazide ameller tartıldıktan sonra ölüm geliyor. Ölüm geliyor ve koç şeklinde getirilerek kesiliyor. Artık ölüm denen bir şey kalmıyor. Şimdi adam evin içinde yanıyor. En fazla 3-5 dakika sonra ölüyor. Bitti. Da artık vücut acı hissetmiyor. Ama ahirette Allah sonra Kur'an-ı Kerim'de buyurdu üzere onların derileri diyor. Ne demek nadıcet? Piştiği zaman. Kavrulduğu zaman derileri. Kömürleştiği zaman onların derilerini ne yaparız? Yenileriz. Yani böyle bir azap düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Vela Yahya. Hayat, oradaki hayat nasıl bir hayat? Öyle yani hayat sürmeyecek. Bu anlamda hayat. Hayatı yok. O ateşin içinde ne hayatı olsun. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yeryüzünün diyor en çok nimet içinde bulunan, nimet içinde yaşamış adamı getirilir kıyamet günü. Adam diyor cehenneme sokulur, çıkarılır. Gamse böyle. Sokup çıkarmak demek öyle. Soktu çıkarttı anında. Parmağını bazen böyle sıcak çınışın sokakta çıkarsın ya. Bu adama denir ki diyor, hiç hayır gördün mü bundan önce yani nimetler içinde yaşadın mı yok derdi. Ben hiç hayır görmedim. O cehennemin o kavurucu, sıcağı, ateşi, o yakıcı durumu adama daha önceki yaşamış olduğu bütün her şeyi ne yapıyor? Unutturuyor. Yok. Adana öyle Adam, adam dünyada da bir felaket yaşar. Ondan önceki bütün şeyleri oturur. Hayatı kararı derler ya. Anlamı diyor ki Allah Teala "Kad efleha" deminden dedi ki şakidir, bedbahttır o kimse ki öğütü almaz. "Kad efleha men tezekka", arınan. Arınmak suyun arınması gibi değil. İnsan sürekli bir arınma meşkalesinde olması lazım zikirlerle arındıracak sabah akşam zikirleriyle oruçla arındıracak ilimle arındıracak tövbeyle arındıracak Kur'an-ı Kerimle arındıracak işte diyor ki Allah kat effla kat ne demek kat muhakkak kesinlikle felaha ermiştir kurtulmuştur kim kat abla hamen arınan ya zekat'a neden zekattenmiş Malı temizledi, malı temizledi. zekat diyor rivatlarda geliyor malın pisliğidir zekat malın neyi pisli <gülüyor> ve zekar asma Rabbihı Rabbinin ismini zikreden ve namaz kılan ne yapmıştır kurtul ermiştir. ardından diyor ki Allah Teala bel bel bilakis tu sirun dünya dünya hayatını ne yapıyorsunuz ey insanlar tercih ediyorsunuz istiyorsunuz değil tercih ediyorsunuz ahiret var dünya var ise dünya'yı tercih ediyorsunuz yani şu anki hayat onu gösteriyor. Bakın şöyle bakmaya gerek yok. İnsanlar şöyle bir kendine bak. Ne kadar ahiret için, ne kadar dünya için çalışıyoruz. <gülüyor> yani işte adına insanlar bunu mesai demişler. Değil mi? İş demişler. Var diye demişler. Allah'ın emri gibi bir insanlarda ne var? Çalışma anlayışı var. Sen diyor ki, bu kadar çalışmazsa hayatta tutunamayacak, kalamayacak. İnsan da şu anda öyle yaşıyor. Yandı. Adam, Başakşehir, Kayaşehir'de oturuyor. Tuzla'ya işe gidiyor her gün. Sabah 5'te kalkıyor. Akşam 10'da geliyor. Dediğin zaman, ya bir Kur'an okumayı biliyor musun? Ya da öğrenemedik hocam. Zor hocam. Ya senin şu anda içinde bulunduğun o zorluk var ya. Yani dağları eritir. Dağlar belki dayanamaz yani buna. Neden kaynaklanıyor? Çünkü dünya sevgisi ön planda olduğu için her türlü meşakkatı unutuyor. Böyle bazen ben görüyorum, böyle fabrika sahipleriyle yurt dışından müşterileri geldiği zaman bir araya geliyoruz. Sabah müşteri geliyor mesela yurt dışından 5'te, fabrika sahibi saat 3'te kalkıyor, uyuyamıyor geceye. Havalimanında 5'te hazır, nazır. Ondan sonra müşteriyi alıyor, yemek yediriyor, otele bırakıyor, müşteri dinleniyor. Bu hala ayakta. Yok, büyüyemiyor. Akşam 12 evine gidiyor. Ertesi gün, böyle 3 gün, 5 gün aynı tempoda. Hiçbir yorgunluk isetmiyor adam. Yorulmuyor musun sen? Yok. Namaz kılalım. Ya dizlerim ağrıyor hocam. <gülüyor> Diyor dizlerim ağrıyor. <gülüyor> ya sen yani... Dört gün, beş gündür günde üç dört saat uykuyla, yoğun tempoyla çalışıyorsun, dizlerini ağrıyor. Şurada iki rekat secde edeceksin, rukiye gideceksin, dizlerini ağrıyor. Demek ki, yani kalp eğer bir şey severse, oradaki meşakkat ortadan kalkar. Vel ahiretu hayrun ve Diyor ki allah Teala, ahiret sizin için çok hayırlı. Vel ahiretu hayrun ve abgâ ve bakih. Dünya hayatı fani. Bir varmış, bir yokmuş. Gelmiş, gitmiş. İnna hada lefi's suhufil ula. İşte diyor bu öğütler az önce geçen bu ayet kelimeler nerede? Fi's suhufil ula. Önceki peygamberlerin sahihifelerinde, kitaplarındadır. Orada da bunlar var. Çünkü Allah Teala hiçbir kavme resul göndermeden o kavme ne yapmaz? Azap göndermez. suhuf İbrahim'e ve Musa. Musa'nın, yani Musa'ya verilen ve İbrahim'e verilen sayfelerde de bunlar vardır diyor. İzim ehli Musa aleyhisselama verilen sayfeler hakkında ihtilaf etmiş. Kimiler diyor ki bu Tevrat'ın kendisi yani Tevrat'tır. Kimileri diyor ki hayır. Tevrat'ın dışında Musa aleyhisselama sayfeler verilmiştir. Yani sayfe içinde ahkamın yazıldığı, hükümlerin olduğu, öğütlerin olduğu e, Sayfeler, Yüce Allah'ın ayetleri. İbrahim Aleyhisselam'a da bunlardan verilmiştir diyor. allah Teala. İşte bu ayeti, bu sure bizlere e, ahireti hatırlatıyor. Ve her gün Peygamber Aleyhisselam'ın biliyorsunuz vasiyetidir. Vasiyet. Ebu Hureyre diyor ki Evsani Halili Halil'im bana ne yaptı? Yani sevgilim, dostum, peygamberim bana eusani vasiyet etti. Üç şeyi vasiyet etti diyor. Bunlardan bir tanesi de ne? Yatmadan önce vitri kılmak. Yani en son kılınan namazın ne olması? Vitri bitir olması. Vitri de peygamberimiz ne okuyor? Yani dünyadan çıkış anın senin şu anda. Uyuyacaksın. Ahirete Düşünerek uyu. Uyandığın zaman bununla uyan. Dünyaya gözlerini açtıysan allah Teala seni tekrardan dünyaya gönderdiyse akşam okuduğunu A'la suresinin izleri etkilerini olsun sende bulunsun. Dünyaya saldırma yani. Çalış. Evet. Ama saldırma yani. Ölçülü git. Çünkü Allah-u bak ne diyor? Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ahiret sizin için çok hayırlı ve Baki, sürekli olacak olan. Cuma suresinde de bakın, Cuma suresi insanların toplandığı, bir araya geldiği bir namaz. Orada da allah Teala bize ne yapıyor? Bunu hatırlasın. Ticaretinizi bırakıyorsunuz. Nidayı, ezanı duyduğunuz zaman, Ezarul Bey, alışverişi bırakın diyorlar. Dünyayı bırak. Sana dünyayı bırakmanı emrediyor. Namaza geliyorsun, sana neyi duyuruyor allah Teala? Siz diyor, dünyayı tercih ediyorsunuz. Demek ki bu surede çok büyük hikmetler var. Tabi onu, bu hikmetleri, bu öğütleri kim alır? Ayette geçti üzere. Ayet-i kerimede diyor ki yorum en yakşa Korkan alır. bu etecen ne buhal eşka, bekbaat, şaki olan isenâ var. Üst çevir. Düşüncü Rabbim bizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyup ondan ibret alan, bizleri ondan ibret alan kullandığından eğlesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتفاق واتوب ركوتو